İlem eyühe bazı dualar icabete iktiran etmez diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetin semeresi ahirette görünür. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Mesela şemsin tutulması küsuf namazına, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir. Ve keza Zalimlerin tasallutu ve belaların nüzulu bazı hususi dualara vakittir. Bu vakitler vakı kaldıkça o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa zaten nurun ala nur ve illa icabet duaya iktiran etmedi diyemezsin. Ancak henüz vakit inkıza etmemiş duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar duaların mukaddemesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine vaad etmesi ise, icabet aynı kabul değildir. Yani icabet kabulü istilzam etmez. Duaya herhalde cevap verilir. Cevapsız bırakılmaz. Matluba olan isaf ise, mucibin hikmetine tabidir. Mesela, doktoru çağırdığın zaman, herhalde, ne istersin diye cevap verir. Fakat bu yemeği veya bu ilacı bana ver dediğin vakit, bazen verir, bazen hastalığına, mizacına mülayim olmadığından vermez. Ademi kabul esbabından biri de, duayı ibadet kastiyle yapmayıp, matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aksülamel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır, makbul olmaz. İlem eyyü aziz İnkılaplar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebettar köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebâin, isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku alemi yakaza ile alemi misal arasında bir köprüdür. Berzah dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür ve misal Âlem-i cismani ile âlem-i ruhani arasında bir köprüdür. Bahar kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acib olması lazım gelir. İlem eyühel Aziz. İnsanın vadel mevt, Halik Rahman ve Rahime rucu hakkında ilanat yapan şu. İleyhi merci'ukum ve ileyhi turcaun ve ileyhi'l mesir ve ileyhi'l maab gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima vardır. Evet, bu ayetlerin sarahatine göre ölüm zeval, firak, adem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu beşaretin işaretiyle Kalp ademi mutlak korkusundan eleminden kurtulur. Evet, küfrün tazammun ettiği cehennem imaneviyeye bak. Ene inde zan abdi bi hadis kutsisi sırrınca Cenab-ı Hak kâfir'in zan ve itikadını daimi bir azabı elime kalbeder. Sonra iman ve yakîn ile Cenab-ı Hakk'ın lıkasından sonra, rızasından sonra, rü'yetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennem-i cismani Arif olan mümin için asiye kâfirin cehennem manevisine nispeten cennet gibidir. Arkadaş, alemi bekaya delalet eden berahinden mahada arkasında saflar teşkil edip dualarına bir ağızdan amin amin söyleyen enbiya, evliya, sıddıkîn imamları, Mahbubu Ezeli'nin Habibi Ekrem'i Muhammed Ali sallatu ve selamın tazarruatı, duaları Âlemi bekada insanın bekasına pek büyük biruhan ve kâfi bir vesiledir. Çünkü kainatı serâpa istila eden şu hüsünler, güzellikler, cemaller, kemaller o Habibin tazarruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek bir şeye müsaade eder mi? Cenab-ı Hak bütün nekaisten, çirkin şeylerden münezzeh, müberra değil midir? Elbette münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdis nimet etmek, bazen gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastıyla de o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaen aley, ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Şöyle ki, her bir nimetin iki veci vardır. Bir veci insana aittir ki insanı tezyin eder, medar-ı lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebep olur. Mucibi fahr olur, sarhoş olur, malik hakiki'yi unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci veci ise inam edene bakar ki keremini izhar, derece-i rahmetini ilan, inamını ifşa esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu ancak birinci vecih ile tevazu olabilir ve illa küfranı tazammun etmiş olur. Tahdis-i nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile tahdis-i nimet şöylece bir içtimaları var. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşı güzellik paltonundur dediği zaman tevazu ile tahdis-i nimeti cem etmiş olur. İlem eyyühel aziz, ücret alındığı zaman veya mükafat tevzi edildiği vakit rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Hatta tenbel olan adam çalışkanı sever. Zayıf olan kavi'yi takdir ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Dünya da umuru diniyeye ve amal ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur ve o rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki o düşünceyle amelini ademi ihlas ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret aldığında nası Rabb'ına şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. İlem eyühel aziz, keramet ile istidraç, manen birbirine mübayindir. Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hami ve rakib olduğunu da bilir. Tebekgülü yakînî de fazlalaşır. Lakin, bazen Allah'ın izniyle kerametlerine şuuru olur, bazen olmaz. Evla ve eslemi de bu kısımdır. İstidrac ise, gaflet içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Fakat bu istidrac sahibi, nefsine istinat ve iktidarına isnat etmekle enaniyeti, gururu öyle fazlalaşır ki, اِنَّمَا اُوْتِيتُهُ ala ilmin okumaya başlar. Lakin o inkişaf, tasfiye-i nefs ve tenevvürü kalp neticesi olduğu takdirde ehli istidrac ile ehli keramet arasında tabakay ula'da fark yoktur. Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybiye inkişaf eder ve onlar da o eşyayı fenafillah olan havasları ile görürler. Bunun istidrac'dan farkı pek zahirdir. Zira zahire çıkan batınlarının nuraniyeti murayilerin zulumatı ile iltibas olmaz vemin şeyin illa yüsbihu bihamdi. Elem eyühel aziz. Tesbihat, ibadat, gayre mahdut envaları ile her şeyde vardır. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir. Çünkü husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet edenler yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafiidir. Zaten mabud-u mutlakın ilmi kâfidir. İnsandan madde mahlukatta teklif olmadığından onlara niyet lazım değildir ve keza amellerinin sıfatını bilmek de lazım değildir. İlem eyyühel aziz. İnsanı müminin kıymeti ihtiva ettiği sanatı aliye ile esma-i hüsnadan inikas eden cilvelerin nakışları nisbetindedir. İnsanı kâfirin kıymeti ise Et kemikten ibaret fani ve sakıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik bu alim de eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi manayı harfiyle yani Cenabı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa on isbette kıymetdar olur. Eğer felsefenin dediği gibi manayı ismiyle yani hiçbir fa'il halık ile bağlı olmayıp müstakille bizzat ile bakılırsa Kıymeti camit, mütegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu misal ile tebarruz eder. Ve ceale şems seciracen. Bu hükmü Kur'ani Esma-i Hüsnanın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor. Şöyle ki: Ey insan, bu şems azametiyle beraber size musahhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Sizin öyle azim, rahim bir Malikiniz var ki bu Şems onun bir lambası olup misafirhanesinde sakin misafirlerini ziyalandırıyor. Felsefenin hikmetince Şems büyük bir ateştir, yerinde dönüyor. Arz ile seyyarat ondan uçan parçalardır. Cazibe ile Şems'e merbut kalarak medarlarında hareket ediyorlar. İlem eyül Aziz. İnsanın Cenabı Haktan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur, bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur, insan onun memlüküdür.